Allahu biallahi ve min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi Ve rahman r-Rahim. Inna al-hamdu liLlahi nahmdu amalina. Men yehdihi Llahu ve men yudlil falahadiyla. Ve eşhedu anla ilahillallah wa hadhu la shirkila ve eşhedu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Enabat. Fina istaqlal hadis kitabullah ve khair al-hadi hadi muhammadin sallahu ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin galâle, ve kulle zalâletin finnâr. Hadis ilmi dersinde bugün inşallah Ali i isnat ve nazil-i isnat konusunu işleyeceğiz. Bir haber, onu tespit edip yazan kimseye ne kadar az vasıta ile ulaşırsa, o kadar sağlam ve kuvvetli olur. Araya giren vasıtalar çoğaldıkça işler karışır. İslam alimleri, Raviler silsilesi az olan senetlere isnadı ali, çok olanlara isnadı nazil. Haberin kısa yoldan kaynağına ulaşmasına ve isnat, uzun silsilelerle ulaşmasına da nuzulu isnat demişlerdir. Yani ali isnadı ile kastedilen daha az ravi sayısıyla bir hadisin, bir haberin rivayet edilmesidir. Nazil isnat ise daha fazla sayıda ravi yoluyla rivayet edilmesidir. Hadiste isnadı aramak ve isnadı ali aramak sünnettir. Yani daha az ravi vasıtasıyla haberin kaynağına ulaşmak sünnettir. Ahmet bin Amber, hadiste isnadı ali aramak bize seleften kalma bir sünnettir. Abdullah bin Mesud, Ömer radıyallahu anh arkadaşlarından hadis dinlemek ve ilim öğrenmek için Medine'den ta Kufe'ye giderdi demiştir. Muhammed bin Eslemet Tusi de kurbu isnad Allah'a yakınlıktır demiştir. Yani kurb yakınlık demek, yani ravi sayısı az olup da daha az ravi vasıtasıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak bu Allah'a yakınlıktır demiştir. Ali isnadın beş mertebesi vardır. Birinci mertebe sağlam bir isnat ve az ravi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vasıl olmaktır. Raviler arasında zayıf kimse bulunursa, ravilerin adedine, sayısına bakılmaz ve o isnada itibar edilmez. Yapılan araştırmalara göre İmam Malik'in en Ali isnadı sunai yani ikilidir. Kendisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biri sabit diğeri tabi olmak üzere iki ravi girmiştir. Bu da işte birisi Nafi, e, diğeri İbn Ömer yani İmam Malik İbn Ömer'in nazatlısını afiden rivayet etmiş o da İbn Ömer radıyalamadan rivayet etmiş o da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan arasında Malik ile Allah Resulü arasında iki kişi vardır biri sahabe biri tabiindir bu en âli isnatlardandır e, Bukhari'nin en Ali isnadı ise sülâfi yani üçlüdür nazil isnadı ise dokuzludur yani Bukhari'nin en nazil isnadı 9 ravi yoluyla Allah Resulü'ne ulaşmıştır. Bukhari'nin sayhinde 22 tane üçlü isnat vardır. Müslim'in de üçlü isnadı vardır. Fakat sayhine koymamıştır. Tirmiz'de bir tane üçlü isnat vardır. İbn-i Mace'nin 5 tane üçlü isnadı vardır. Fakat bunların zayıf olduğu söylenmiştir. Darimi'nin sünneninde 15 tane üçlü isnat vardır. İmam Şafii'nin de birçok üçlü isnadı vardır. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 337, Ab bin Hümeyd'in müsnedinde 51, Süleyman bin Ahmed et Taberani'nin mucemlerinde 3 tane üçlü isnat vardır. İkinci mertebe senedi sahih olmak şartı ile hadis imamlarından El-Ameş, Hüseyin bin Beşir, İbni Cüreyç, El-Evzai, Malik, süfyan es Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Şube, Zuhair bin Muaviye Hammad bin Zeyd İsmail bin Uleyye gibi bir zata yakın olmaktır yani bu imamlara yakın olmaktır vefat tarihleri ellerinizdeki notlarda yazıyor bunların bunlar tabi'in tabi'in tabi imamları bunların isnadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aralarına fazla ravi girse bile yine isnadı alidir bu imamların Üçüncü mertebe, kütübiste sahipleriyle diğer sahih kitapların musalliflerine nispet olunan uluvdur. Müteakhirin, yani sonrakiler bu hususa dayanırlar. Bu nisbi bir uluvdur. İbn-i buna uluv tenzil adını verir. Yani e, nazil olmakla beraber, yani e, sahih kitaplara Sayı kitapların müelliflerine Bukhari, Müslim, İbn-i İbn-i Zeyme, Hakim bunlar gibi imamların kitaplarına Ali isnatla ulaşmak. Buna uluv tenzil diyor. Yani e, yukarıdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu musalliflere gelen isnat nazil olsa da bu e, müelliflere ulaşan isnatlar âlidir. Bu açıdan uluv tenzil diye bir tabir kullanmış. Dördüncü mertebe adet bir olduğu halde ravinin vefatının tekadüm etmesiyle olan uluvdur. Yani ravinin daha önce ölmesi sebebiyle. Mesela Sünene Ebu Davud'u Zeki Yüttin, el-Münziri yolundan almak, Necip el-Harrani'den, Necip el-Harrani tarikinden almak da İbni Hatip el-Mizzi yolundan almaktan üstündür. Beşinci mertebe, adet bir, şeyh de bir oldu halde ravinin semaanın tekadüm etmesi, yani daha önce işitmiş olması sebebiyle meydana gelen uludur İbn-i Dakikel gibi bazı hadis alimlerine göre dört ve beşinci mertebeler ile bir mertebe sayılmıştır bu. Yani az önce saydığımız dördüncü mertebe ile bunu bir saymış İbn-i it ee, Bu Ali İsnat hakkındaki beş mertebe, zikredilen beş mertebe. İsnadı ee, isnadı nazile gelince o da 5 mertebedir ve her biri zikredilen isnada ali'nin zıttıdır. Yani az önce sayılan isnada ali'nin mertebeleri hakkında sayılanların zıttıdır. Alimlerin çoğunluğuna göre isnada ali daha faziletli, isnadı fazil isnadı nazil ise meftu'ldür. Yani fazileti daha azdır. İbnü'l-Medini isnadı nazil ile rivayet etmek şumdur demiştir. Yani birine bir nevi bereketsizliktir demiştir. İbn-i de Isnad-ı Nazil yüzdeki yara gibidir demiştir. Bazı kimseler de Isnad-ı Nazil'i isnad Ali'ye tercih etmişlerdir. Onlara göre ravilerin sayıları çoğalınca muaddis daha çok dikkatli olur demişlerdir. Yani bu çok önemli bir ayrıntı değil yani. Kimisi isnada ali tercih etmiş, kimisi isnadını nazil tercih etmiş. Bizim için burada önemli olan ister ali olsun, ister nazil olsun, e, ravilerinin sika olmasıdır. Fakat e, bu nerede işe yarar? Yani ali ile nazil olması nerede işe yarar? E, şayet nazil isnatla gelen bir rivayet ali isnatla gelen bir rivayete muhalif olursa tercihte ali olanı tercih etmek e, tercih şayandır. O açıdan. Evet. Üçüncü bölüm ravilerin tabakatı. Tabaka, yaş bakımından birbirlerine yakın olan ve mesela alimlerden ilim tahsil etmek gibi bir işte iştirak eden topluluğun, cemaatin manasını ifade eder. Sahabi ama olsun, gözlü olsun. Yani ister kör olsun, ister gözü görür olsun. İnsan olsun, cinni olsun. Peygamberlerle bir arada Peygamber Aleyhisselatü bir arada bulunması, uzun sürsün sürmesin, ondan bir şey rivayet etsin etmesin, beraber oturup konuşsun ya da konuşmasın, hayatı döneminde ona iman ederek, onunla bir yerde toplanan, beraber bulunan kimsedir. Yani sahabe budur. Yani cin de sahabe olabilir dolayısıyla, insan da sahabe olabilir. <gülüyor> Çünkü bir kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sadece bir arada bulunması sebebiyle yüksek feyiz, şeref ve makamlarından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru kendisiyle beraber bulunan kimsenin kalbi ve diğer azaları üzerinde tezahür eder. Bu biraz tasavvufi bir şey olmuş. Yani müellifin buradaki açıklaması. Burada ilmin tespiti açısından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek, kör bile olsa onunla buluşmak yeterlidir sahabenin tarifi açısından. Bu şeref Allah Azze ve Celle'nin o kimseyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la aynı dönemde buluşturması yönüyledir. Yoksa işte böyle feyzin bulaşması bunun gibi şeyler bu çok gereksiz bir açıklama. Çünkü nice müşrikler vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la çok daha uzun süre yaşamıştır. Fakat onlara iman nasip olmamıştır. Ebu Talip'te olduğu gibi. Evet, tarifteki kayıtlara göre asla bir arada bulunmamış olan, başkalarına iman etse bile Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a iman etmemiş olan sarih bir kavle göre BİSET'ten önce yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nübüvete vahiy almadan önce onun peygamber olarak gönderileceğine inanmış olan kimseler tarifin dışında kalırlar. Zira bisetten önce inanmış olan kimse hakkında hakiki manada iman vasfı doğru olmaz. İmanın devamı sohbetin aslı için şart olmayıp devamı için şarttır. İmandan sonra ritte yani dinden çıkma vukaa gelse sohbet kesilir. Yani sahabelik söz konusu olmaz. Yani Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın vefatından sonra e, dinlen dönemler oldu. Bunların sahabeliğinden söz edilemez. E, evet, İslam'a avdet etmekle avdet eder. Yani bu dinlen çıkan kişi tekrar İslam'a girerse onun sahabeliği tekrar kendisine döner. Çünkü riddet ameli kesmez. Onu ancak iptal eder. Riddetin ölümle neticelenmesi hali bundan müstesnadır. Çünkü ridde ölümle sona ererse o zaman her şey kesilmiş olur. Yani mürted olan kişi öldüğü zaman her şey, o halde öldüğü zaman her şey kesilmiş olur. Bunları Rafi, İmam Şafi'den nakleder. Diğer bir kavle göre irtidad edenin İslam'a avdet etmesiyle sohbet avdet etmez. Yani irtidad etmiş bir kimse irtidad ettikten sonra İslam'a girse artık tekrar sahabe olmaz. Diğer bir görüş bu şekilde. Zira ritte Ölümle bitmese bile ameli iptal eder. Ebu Hanife bu görüştedir. İrtidad ettikten sonra tekrar Müslüman olan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mülaki olursa bir ittifak sahabidir. Eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatı döneminde bir kişi irtidad etse, dinden çıksa, sonra tevbe edip tekrar İslam'a girse, Allah Resulü ile karşılaşsa o zaman sahabeliği sabit olur. Bunda ittifak vardır. Zira bu mülakattan sonra onun için yeni bir sohbet meydana gelmiştir. Sohbet Ebubekir ve diğer aşere-i de olduğu gibi tevatür ile bilinir. Yani bir kimsenin sahabe oluşu e, mütevatir bir yolla bilinir. Duman bin Salebe hakkında olduğu gibi şöhret yoluyla bilinebilir. Başka sahabenin haber vermesiyle bilinir. Tabiler arasında sika olanların sözü olarak bilinir. Mesela sika bir tabii der ki ben işte bir sahabeden işittim. O sahabenin ismini ister versin ister vermesin. E, bu sahihtir. Yani ben bir sahabeden işittim dediğinde eğer tabii sika e, öyle bilinir. Eğer isim verirse ismini verdiği kişinin sahabe olduğu bilinir. Ama e, Tabi'in eğer zayıf bir ravi ise, tabi'inden olan ravi, zayıf bir ravi ise e, ve bir kişinin e, sahabi olduğunu söylüyorsa anlaşılacağı üzere bu zayıftır. Buna itibar edilmez. Peygamberlere Peygamber aleyhissalatü vesselama arkadaşlık ettiği iddiasında bulunan kimsenin sohbetini haber vermeden önce adaleti sabit olmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından 100 sene sonra hayatta olmamak şartıyla edilmiştir. Kendi kendine haber vermesiyle de bilinir. Yani bir kimsenin adil oluşu, sadık oluşu ortadayken o kişi der ki, işte ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan işittim veya onunla karşılaştım veya ben ona sahabelik ettim diye sahabeden olduğunu kendisi beyan etse bu da kabul edilir. Bunun şart nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ilk 100 sene içerisinde yaşamış olmak bu tarihten sonra, Vefat etmemiş olmak. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam içinizdekilerden hiç kimse yoktur ki 100 sene sonra hayatta kalsın diyor. Yani 100 sene sonra Rasulü Aleyhissalatü Vesselamın asabından hiç kimse kalmayacağını kendisi bildirmiştir. Dolayısıyla bu hadise ters düşmüş olur. Eğer daha sonra yaşayan birisi ise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz şeriflerinde evet şu gecenizi gördünüz mü? Muhakkak ki bu andan itibaren yüz sene sonra bu yerin üstünde yeryüzünde bugün hayatta olanlardan hiç kimse kalmaz. Bunu Bukhari, Ahmet bin Ambel rivayet etmişlerdir. Bir kimsenin sahabe olup olmadığını bilmemizin faydası diğer raviler için başvurduğumuz cerh, tadil ve diğer hususlara başvurmadan o kimsenin adil olduğuna hükmetmektir. Çünkü sahabelerin tamamı aduldür. Yani e, onlar adalet sıfatıyla muttasıftırlar. Onlar hakkında cerh ve tadil özellikleri araştırılmaz. Yani adil mi, zabit mi bu gibi özellikleri araştırılmaz. Eğer sahabi olduğu sabitse e, o hüccettir. Sahabeler hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselamın umumi tezkiyesi vardır. Yani temize çekmesi vardır. Bununla beraber bazı hadisler yine onlar hakkında da araştırmayı yapıyorlar. E, bazı muhabdisler, onlar hakkında da araştırmayı ihmal etmemişlerdir. Sahabilerde rivayet. Sahabi olan raviler arasında rivayet ettikleri hadis sayısına göre muksir ve mukil zatları vardır. Yani çok hadis rivayet eden ve az hadis rivayet eden diye. Çok hadis rivayet eden kimselere el-muksirun denilir. Muksirun, rivayet ettikleri hadislerin sayısı binden fazla olan kimselerdir. Bunlar ekseri ulemaya göre 7 kişidir. E, bazı kimseler bunları şiir halinde şöyle ifade ettiler. Ashabtan 7 zat, binin üstünde hadis naklettiler. Mudar'ın en hayırlısı Muhtar'ın hadisinden, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor burada, Ebu Hureyre, Sa'd, yani Ebu Said el-Hudri, Cabir, Enes, Sıddıka, yani Ayşe radiyalarına, İbn Abbas, Keza İbn Ömer. Bunlar binden fazla hadis rivayet eden 7 kişi olarak böyle sayılmış. Sahabenin hepsi, ashab-ı kiramın hepsi adildir. Bunun manası onların rivayet ettikleri hadisler kabul olunur. Diğer ravilerde aranan adalet ve tezkiye şartları onlarda aranmaz. Fakat bundan maksat hiçbir zaman onların masum olduklarını, hata ve isyandan masum bulunduklarını söylemek değildir. Bundan maksat, Onlardan şehadetlerine zarar verecek bir şeyin vuku bulmamasıdır. Yani şahitliğini reddedecek bir şey sahabeden vuku bulmamıştır. Fakat masum değillerdir. Yani günahtan masum değillerdir. Hata etmekten masum değillerdir sahabeler. Ee, yahut rivayet şehadet kabilinden bir şeydir. el sünnet alimleri bir fitneye iştirak etmiş olsalar dahi, fitneye karışsalar dahi, ashabın adil oldukları hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü onların fitneye girmeleri veya itirak etmeleri, yani e, o fitnenin içerisine e, dalmaları bir iştahat neticesidir. Böylece her biri İslami bakımdan hak olduğuna inandığı hususta ısrar etmiş demektir. Bir başka görüşe göre mutlak olarak ashabın adaletini araştırmamak vaciptir denilmiştir. Bazı kimseler de Fitnelerin vukukundan sonra yaşamış olanların adaleti araştırılır der, dediler. Mutezle ise Ali radiyalarına karşı harp edenler müstesna, diğer asabın hepsi adildir. Böyle bir hükme varmıştır Mutezle'ler. Bu görüşler arasında muteber ve makbul olan ilk görüştür. Yani sahabenin adaletini araştırmamak vaciptir. Asabı ı kiramın adil kimseler olduklarına şuuslar delalet eder. Bir- Din gayreti ve hicret etmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardımda bulunmaları, Allah yolunda mallarını ve canlarını feda etmeleri, 2- Din uğruna babalarına, evlatlarına, evlatlarının da babalarına karşı harb etmiş olmaları, yani vela ve berayı tam anlamıyla uygulamış olmaları, 3- Dinde birbirlerine nasihatta kusur etmemeleri, 4- Kur'an'da asabı ı kiram hakkında vardı olan ayetler, Allah ağacın altında sana biat eden Müslümanlardan razı olmuştur. Böylece Allah onların kalplerindekini bildi. Bu sebepten dolayı onların üzerine sekineyi yani huzur ve sükununu indirdi. Fetih suresi 18. ayet. <gülüyor> Muhacirin ve ensardan ilk Müslümanlar ve iyilikle onlara tabi olanlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Tevbe 100. ayet. Burada Muhaciriyle, ensarıyla ilk Müslümanlar Temize çekiliyor ve onlara güzellikle tabi olanlar yani sonraki Müslümanlar da bu kapsama dahil ediliyor. İşte iyilikle onlara tabi olanlar kavlinde sonraki Müslümanların özellikle tabiinin onların yolunda gitmeleri şartı vardır. Yani onların istikametinde gitmeleri şartı vardır. Allah onlardan razı olmuş, Allah, onlar da Allah'tan razı olmuştur diye Allah Azze ve Celle bize bildiriyor bunu. Fetih 29. ayetinde de Allah'ın Resulü Muhammed ve onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, kendi aralarında yumuşak, merhametli kimselerdir. Onların Allah'ın rıza ve ihsanını talep ederek ruku ve secde ediciler olduklarını görürsün buyrulur. 5. Ashab hakkında varlık olan hadisler. Ashabıma kötü söz söylemeyin, söylemeyin. Hayatın elinde olana yemin olsun ki sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etmiş olsa bile ne onlardan bir tanesinin derecesine ve ne de yarısına dahi ulaşamaz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Muhakkak Allah ashabımı Nebiler ve Rasuller hariç sakaleyne yani insanlara ve cinlere üstün kılmıştır. Bunu Bezzar Cabir radıyalandı'dan rivayet eder. Ashabım hakkındaki sözlerinizde Allah'tan korkunuz, onları hedef edinmeyiniz. asabımı seven onları bana olan sevgisinden dolayı sever. Onlara buğz eden ise bana buğzundan dolayı buğz eder. Onlara eza eden bana eza etmiştir. Bana eza eden de Allah'a eza etmiş olur. Allah'a eza edeni Allah'ın yakalaması, azabıyla yakalaması pek yakımdır. Bunu Tirmizi ve İbni Abdullah bin Mugaffel radıyallahu rivayet etmişlerdir. Yine insanların en hayırlısı benim zamanımda bulunanlar, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler buyrulmuştur Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste. tedrib ravide İmam-ül e şöyle nakledilir. Ashabın adaletini araştırmamadaki sebep, onların şeriatın hamilleri yani taşıyıcıları ve nakilleri yani nakledicileri olmalarıdır. Eğer onların rivayetinde bir tevakkuf sabit olursa, yani bir duraklama sabit olursa, o zaman şeriat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asrına sınırlı bir şekilde kalır. Daha sonraki asırlara uzanmazdı. Hal böyle olunca sahabenin hepsini adil kimseler olarak kabul etmek en doğru ve salim, selametli yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de birçok hadislerinde bu hakikati dile getirmiştir. En son ölen sahabi. En son ölen sahabi hicri yüzüncü senede, Ebu Tufeil Amir bin Vasile el-Leysi'dir. Amir bin Vasile el-Leysi radıyallah'tır. Bunun delili onun Müslim'de kendisinden rivayet edilmiş olan şu sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yeryüzünde şimdi benden başka onu görmüş olan hiç kimse mevcut değildir. Sahabe tavakaları Asab-ı Kirama sohbet yönünden bakan İbn İbban ve taraftarları Onları bir tabaka olarak kabul ederler. Bu görüşe göre sahabe bir tabaka teşkil eder ve sonra da tabiğin gelir. İslam'daki sohbetlerini ve İslam tarihinin mühim vakalarına iştirak etmelerini nazara itibara alanlar ise sahabeyi birçok tabakaya ayırmışlardır. Yani e, İbn-i ve ona uyanlar, sahabenin tamamı tek bir tabakadır demişler, başkaları ise Sahabe'yi de kendi aralarında mesela Bedir'den önce Müslüman olanlar, Bedir'den sonra Müslüman olanlar, işte Fetih'ten önce Müslüman olanlar, Fetih'ten sonra Müslüman olanlar gibi değişik tabakalara ayırmışlardır. Ee, tabakat sahibi Muhammed bin Saad el bağdadi ikinci görüşüyle ederek kitabında ashabı 12 tabakaya ayırmıştır. Bu tabakalar şöyledir. 4 halife ve Bilal bin Rabah gibi Müslüman olmakta herkesi geçmiş olan ilk Müslümanlar. İkincisi, Sa'd bin Zeyd bin Amr bin nüfeil ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi Darun Nedve'de bulunanlar. Darun Nedve Mekke'de bir yerdir. Burası Kureyş'in toplantı yeriydi. Bir cemaat orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bina, biat etmiştir. Ömer radıyallahu anh Müslüman olup Müslümanlığına ilan edince İslam esaslarına göre biat etmek üzere Resulullah ve vesselam'ı o eve götürmüştü. Üç... Hatib bin Amr bin Abdişems, Seil bin Beyza ve Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebiya gibi Habeşistan'a hicret edenler. Dört, Rafi bin Malik, Ubade bin Samit ve Esat bin Zürare gibi birinci akabe biyatına katılan sahabeler. Beş, Bera bin Mağrur, Cabir bin Abdullah bin Haram, Abdullah bin Cübeyr ve Sa'd bin Hayseme gibi çoğu ensardan olan ikinci akabe ashabı. 6- Ebu Seleme bin Abdillah ve Amir bin Rebiya gibi Medine'ye girmeden önce Kuba'da Resulullah'a kavuşan muacirler. 7- Hatib bin Ebi Belta, Sa'd bin Muaz ve Miktat bin El Esved gibi Bedir Savaşı'na iştirak edenler. 8- Mughira bin Şube gibi Bedir Savaşı ile Hudeybi anlaşması arasında hicret edenler. 9- Seleme bin Ekva, Sinan bin Ebi Sinan ve Abdullah bin Ömer gibi Biyatur Rıdvan'da bulunanlar. 10- Halid bin Velid, Amr bin el As ve Ebu Hureyre gibi Hudeybiye ve Mekke'nin fethi arasında hicret edenler. 11- Ebu Süfyan bin Sar bin Harp, Hakim bin Hizam, Budeyl bin Verka ve Attab bin Esit gibi fetih Müslümanları. 12- Abdullah bin Salebe, Saib bin Yezid, Ebu Tüfeyl Amir bin Vaile gibi fetih ve veda açında Resulullah'ı gören kimseler. Bazı alimler ashab-ı kiramı beş tabaka ayırmışlardır. Bu görüşe göre de tabakalar şöyledir. Birincisi Bedre iştirak edenler. İkincisi Uhud ve ondan sonraki vakalara iştirak etmiş olan ve Doğu Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlar. Üçüncüsü Hendek Muharebesi'nde bulunanlar. Dördüncüsü Fetih'te ve sonra ve daha sonra, Fetih'ten daha sonra Müslüman olanlar. Beşincisi Sibyan ve Etfal yani çocuklar. Evet, bazen bir ravi birkaç tabakaya dahil olur bir yönden benzerliği olduğu için bir sahabinin birden fazla tabakadan olduğunu söylemek itibara bağlıdır. Yani hangi itibarla tabaka ayrılıyorsa ona bağlıdır. Sahabe devri hicretin 70. senesinde sona erer. Tabi'in devri de ondan sonra 70 senedir. Aynı şekilde Tebe-i Tabi'in devri de Tabi'in devrinden sonra 70 senedir. Bu taksim yaklaşık olarak yapılmış bir taksimdir hiçbir zaman kat'i kesin değildir. Çünkü bu taksinde esas olan o devirde bulunanların çokluğudur. Sahabe pek çoktur. O devirde fethedilmiş İslam ülkelerine dağılmış olmaları dolayısıyla adetlerini sayılarını tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Bununla beraber sahabe biyografisi yazan kitaplarda bütün sahabenin sayılıp zikredildiğini iddia edenler de vardır. Bu herhalde hadiste ilgisi olan sahabe için olsa gerekir. Yani e, mesela en kapsamlı sahabe tabakatı, sahabeleri alan kitaplar olarak sayacağımız, i̇bn Sad'ın tabakatı var, i̇bn Hacer'in El-İsabesi var, i̇bn Abdilber'in El-İstiyab kitabı var, İbnül i Esir'in usud ül kitabı var. Yani bunlar sahabeleri toplamayı, tespit etmeyi amaçlamış kitaplardır. Yani bunların sayıda 4000 civarında veya daha fazla sahabedir. Onlar bunu eğer Burada da söylenen o. Eğer hadis rivayet etmiş olan sahabeler diye bunu kastediyorlarsa bu doğrudur. Yani bunlar kitaplarda tespit edilmiştir. Bunlar da var. Ama hadis rivayet etmemiş olan veya rivayeti bize ulaşmamış olan daha nice sahabeler vardır ki şeyde kaç kişi var 400 bin miydi Vedaatçı'nda? Öyle mi sayılıyordu Vedaatçı'nda? Yani 114 bini oradaysa Genel olarak 400 bin gibi bir sayı yani e, böyle rakamlar zikrediliyor. Şimdi 114 binlerde, 4000-5000lerde bin, bin yani bu sabilerin hepsi hadis rivayet etmemiştir veya bize e, rivayeti ulaşmayan kimseler vardır. Evet, aşiretim beş şere. Cennetlik oldukları kendilerine müjdelenen sahabelere verilen bir attır. Aşere 10 demek. Mübeşşere müjdelenmiş olan 10 kişi. Bunlarda da Ebu Bekir Sıddık, Ömer bin El-Hattab, Osman bin Affam, Ali bin Ebi Talip, Talha bin Ubeydillah, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Saad bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin El-Cerrah, Saad bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'dir. Bu 10 sahabenin faziletleri hakkında müstakil eserler yazılmıştır. Mesela Muhammed bin Abdullah bin Hamdiye'nin ve Hakimen Nisaburi'nin Fazailul Ashare'si. Muhipuddin Ahmet bin Abdullah et-Taberi'nin kısaca Muhip et-Taberi Er Riyadun Nadra adlı eseri. Burhanettin İbrahim bin Abdurrahman el-Fezari'nin Fazailul Ashare Asharetil Mübeşşeresi Zeynuttin Ömer bin Ahmed es Şemnanın Durul Mültekat adlı eseri. Bunlar e, cennette müjdelenmiş on sabini faziletlerine dair rivayetleri toplayan kitaplar. Bedir ehli, Bedir savaşına iştirak edenlere ehli Bedir denilir. 950 kadar olan düşmana karşı adetleri 313 kadar olan Müslümanlar Bedir'de parlak bir zafer kazanmışlardır. İslam tarihinde Bedir Savaşı'nda bulunanların önemi çok büyüktür. Bir sahabinin faziletleri sayılırken Bedir'e iştiraki varsa o da zikredilir. Bedir Savaşı'na iştirak büyük bir üstünlük vesilesi olmuştur. Bunun da sebebi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatib bin Belta kıssasında geçtiği üzere Allah onların durumlarına mutlali olduğundan yani onların hallerini bildiğinden olsa gerek. Bundan sonra ne yaparsanız yapın. Size affettim buyurmuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar bağışlanmış olan kimselerdir. Ehl-i Suffe, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mescidinin yanındaki bir odada ikamet eden, ilim tahsili ve ibadetle meşgul olan kimselere Ehl-i Suffe denilmiştir. Bunların iyaşe ve ibadetleri, yani geçim ve barınmaları Müslümanlar tarafından karşılanıyordu. Ehli Suf'anın sayısı hakkında ihtilaf vardır. Bazı tarihçiler 90, bazıları da 400 kadar olduklarını söylemişlerdir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette 70 kişinin elbiselerinin çok eski olduğu bildirilmiştir. Ebu Hureyre, Ebu Zer el-Gıfari, Vasile bin Eska gibi meşhur sahabilerin Ehli Suf'eden oldukları bilinmektedir. Ehli Suf'erin menkıbeleri hakkında Şemsuddin Muhammed bin Abdurrahman es-Sekabi ''Rüçhanül Keffe fi menakibi Ehli i suffe'' adlı bir eser yazmıştır. Tabiinin tabakaları, tabi kısa da olsa sahabe ile bir arada bulunan kimsedir. Es-Sübki, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ile bir arada bulunmayı, sahabe ile bir arada bulunmaktan ayırmak maksadı ile tabi olmak için sahabe ile uzun müddet bir arada bulunmayı şart koşmuştur. Yani bunu neden yapmış? Yani tabi şey, sahabe peygamber mertebesinde değildir. Onun gibi değildir. Yani peygamberle bir sefer bile bir araya gelse bir kimse sahabe olur ama ile bir sefer bile bir araya gelse bir sefer karşılaşmakla o kimse hemen tabi olmaz. Uzun süre e, diye böyle bir şart koşmuş. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile kısa bir müddet bir arada bulmak hüzyatı ilahiyenin işte burası tasavvuf yorumu Eee Sahabi ile kısa bir müddet arada bulunmak ise bu şekilde feizlenmeye vesile teşkil etmez demiş. Meşhur ve makbul olan birinci görüştür. Yani bir sefer bile karşılaşsa tabi Sahabi'le bununla tabi olur. İbn İban'ın prensibine göre tabi'nin sadece Sahabi ile etmeleri ve onlardan ilim almaları itibarıyla bir tabakadır. Bazı alimler aşere-i ilim almaları, sohbetlerden azlığı ve çokluğu ve diğer hususlar nazara itibara alarak tabiinin 15 tabaka olduğunu söylemişlerdir. Yani i̇bn İban, ashabı genel olarak tek bir tabaka saydığı gibi bütün tabiini de tek tabaka saymıştır. Fakat tabiini tabakalara ayırmak, kendi içerisinde tabakalara ayırmak hadis-i ilmi açısından önemlidir. E, çünkü tabinin büyükleri, orta tabakası, küçükleri e, diye burası önemli bir nokta. Çünkü tabinin küçüklerinin yaptığı rivayetler, bildiğiniz üzere e, şey mürsel yaptığı rivayetler aşırı zayıf, çok zayıf türünden rivayetlerdir. Yani arada iki tane Rab'in düşme ihtimalinin çok yüksek olması sebebiyle. Evet, Diğer bir görüşe göre tabiin üç tabakadır. Bizim kabul ettiğimiz bu. Birincisi Said bin el Müseyyep, Ebu Vail yani Şakik bin Seleme, Ebu Reca el Utaridi ve Kays bin Ebi Hazım gibi Aşire-i işitmiş olanlardır. Yani cennette müjdelenmiş, on sahabeye yetmiş, yetişmiş olanlar bu birinci tabakadan, tabi'nin büyüklerinden sayılırlar. Bunlar arasından bazıları Aşire-i Mbeşşere'nin hepsinden rivayet etmekle temayüz etmişlerdir. Yani diğerlerinden ayrılmışlardır, üstünlük sağlamışlardır. Böyle denilse de buna bir imkan yoktur. Çünkü aşire-i olan Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden iki sene sonra vefat etmiştir. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, rivayet eden bir tabi, yani çok zor. Said bin el bile, yani Ömer radıyallahu anh, rivayeti sekiz yaşında. yani Sekiz yaşındayken. Yetişiyor Ömer radıyallahu anh. Evet. ikincisi Muhadramundur. Bunlar cahiliyet ve İslam devlerini idrak etmiş fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir arada bulunmamış olan kimselerdir. Cahiliyeyi de görmüş. Allah Resulü'ne yetişmiş. Fakat onunla karşılaşmamış olan. Mesela Uveys el-Kareni Ashame el-Necashi Şureyh bin Hani Esved bin Yezid Esved bin Hilal ve Kabe'l Ahbar bunlar Muhadremun'dandır. Bunlar cahiliye döneminde yaşamış olmalarına rağmen o dönemi görmüş, asadette görmüş ama Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamla karşılaşmamış. Fakat e, sahabeyle karşılaşmışlar. Yani bunlar tabiinden sayılıyor ama bunlar özel bir isim altında. Muhadremun diye sayılıyorlar. Bunlara Muhadrem adının verilmesi iki sebepten dolayıdır. Hadrame iki renkli oldu demektir. Cahiliye ve İslam devirlerinde yaşamış olmaları sanki iki renge benzetilmiştir. Üçüncü tabaka Ebu Umame ve Muhammed bin Ebi Bekir'e sıddık gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda doğup da onunla ihtima etmemiş olanlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken dünyaya gelmişler e, fakat yani herhalde Bulu döneminde onunla karşılaşmamışlar. Bunlar da tabiinden bir tabakadır. Tabaka sahibi Muhammed bin Sa'd tabiini Kufeliler, Basralılar, Şamlılar, Medineliler, Iraklılar, Yemenliler, Mısırlılar, Yemen'de oturanlar, Bahreyn'de oturanlar diye ikametgahlarına göre tabakalara ayırmıştır. Bilahare bunları da ayrı ayrı ele alarak mesela Yemenliler gibi Bazılarını bir tabaka yapmış, bazılarını da birden fazla tabakalara ayırmıştır. Mesela Kufelleri 9 tabakaya, Basralıları 8 tabakaya ayırması gibi. En son tabiilere gelince, tabiinin sonu Basra ehlinden Enes bin Malik'i göre uzun süre yaşaması sebebiyle Enes radıyallahu anh'ın, Allah Resulü ve Vesselam ona da özel bir duası vardı, ona hayırlı bereketli bir ömür vermesi, çocukların sayısını artırması diye. Bu yüzden Enes Radiyalan uzun yaşamıştır. Basra'da Enes bin Maik Radyalan'ı gören, Kuf ehlinden Abdullah bin Ebi Efva'yı gören, Medine ehlinden Saib bin Yezid'i gören, Hicaz ehlinden Abdullah bin Hares'i Hares gören, Şam ehlinden Ebu İmame'yi gören kimselerdir. Burada Ebu İmame'ler e, karışmasın. Birkaç tane Ebu İmame var. Ebu Sudey bin Aclan var, Sehil bin Huneyf var, Ebu Umame bin Sehil var. Yani bunun gibi birkaç tane Ebu Umame var. Burada sahabi olan Ebu Umame kastediliyor. esrala Burada e, evet sahabenin küçüklerinden olan Ebu Umame kastediliyor. Etba'ud tabi'in tabakası. Yani tabi'ine tabi olan, onlara yetişenlerin tabakası. Kısa da olsa tabi ile görüşen Beraber bir arada bulunan, toplantılarına iştirak eden kimselerdir. İmam Malik ve İmam Şafi bu tabakadandır. Bunların devrinde yani Hicri 2. asırda birçok ilimlerde tedvin işinin çoğaldığı gibi, yani ilmin derlenip toparlanması işlemi, kitaplara geçirilmesi işlemi, bablara taksim edilmesi işlemi çoğaldığı gibi hadisin tedvininde çoğalmıştır. Bu asırda hadis toplanmış, bablara göre tertip ve tasnif edilmiştir. İlk hadis toplayıcıları Hadis toplayıp yazanlar pek çoktur İslam'ın ilk devirlerinde muayyen ilim merkezleri vardı Bunlar şunlardır Mekke, Medine, Kufe Basra, Şam Yemen ve Mısır Daha sonra bunlara Bağdat'ta katıldı Bu merkezlerde yetişmiş meşhur Ravler vardır Mekke'de Atabin Ebi Rabah ve İbni Cüreyç Medine'de Said Bin El ve İkrime Kufe'de Eşşabi ve el A'meş. Basra'da el Hasan el Basri ve Katade, Yemen'de Tavus, Mısır'da Yazit bin Ebi Habib, Şam'da Reca bin Hayve, Bağdat'ta Hişam bin Urvedir. Her türlü ilmi hareketler bu merkezlerde ceryan ederdi. Mekke'de ilk hadis toplayıcısı İbn Cüreyh, Kûfe'de Süfyan es-Sevrî, Basra'da Hammad bin Seleme ve Said bin Ebi Arûbedir. Diğer merkezlerde de pek çok hadis toplayıcıları vardır. Evet. Allah izin verirse he, 4. bölüme geçmeden şurayı tamamlayalım. Sahih hadislerin tefriki. Etbaut Tabi'nin devrini takip eden Hicri 4. asırda sahih ve zayıf hadisler birbirinden tefrik edildi. Yani ayrıldı. Bunu ilk yapan İmam Bukhari oldu. Bukhari'den sonra talebesi Müslim de aynı yolu ta takip etti. Bu zatlar kitaplarına El Camiyus Sahih adını verdiler. Bu iki kitaba birlikte Sahihayn veya Sahi, sahi Sahiheyn, Sayihan veya Sahiheyn denilir. Bu ikisini takip eden dört kitap vardır ki onlarda hem zayıf hem de sahih hadisler mevcuttur. Umumiyetle bu dört kitaba ve diğer bazı kitaplara Sünen adı verildi. Kütüb-i Sitte adıyla anılan bu altı kitap sırayla şunlardır. sahih Bukhari, sahih Müslim, Sünen-ü Ebi Davud, sünen Tirmizi, sünen Nesai, Sünen-ü İbni Mace. Hicri 3. asırda tedvin işi iyice ilerledi. Şarkta ve kalpta birçok mecami, mesanit ve meacim zuhur etti. Bunların tarihlerini yapmıştık. Mecami, cami'in, mesanit, müsnedin, meacim, mu'cemin çoğuludur. Birincisi bablara göre, yani camiler bablara göre. İkincisi hadisin ilk ravisine göre, yani müsnedler hadisin ilk ravisine göre Üçüncüsü, yani mucemler ise alfabetik olarak toplanmış hadis mecmualarına verilen atlardır. Alfabetik olarak, e, ravi'nin kendi şeyhleri. Yani mucemlerde bu vardır. Yani müsnetlerde sahabi müsnedi. Yani sahabilerin sırasına göre alfabetiktir. Mucemlerde ise kişinin kendi şeyhlerine göre. Mesela Ahmet, Mehmet'ten işitmiş. Mehmet, Ebu Hureyre'den, İbn-i Mesud'dan, i̇bn Ömer'den, bunlardan bütün rivayetlerini bir arada toplamış. Sonra Ahmet'ten sonra Veli'ye geçmiş. Veli'nin işte bütün sahabelerden rivayetlerini böyle zikretmiş. Bunun gibi. Böylece sünnetin yolları, mahiyeti, usulü, prensipleri ve metinleri herkesin önünde aydınlığa kavuştu. Tabakat bilgisinin faydası, özellikle müdellislerin tedlisine, muttasıl ve munkatı olan ananelere ve hadis ricaline vukuf kesbetmeyi sağlamasıdır. Asabı ı kiramın hepsi udul idiler fakat diğer tabakalarda bu vasf olmadığında onlar hakkında araştırma yapmaya, cerh ve tadil yönünden durumlarını incelemeye ihtiyaç hasıl olmuştur. İleride cerh ve ilgili bölüm gelecektir. Evet, bugünkü bu ders Tabakat hakkında tarihi bilgiler e, içerdi. E, yani meselenin önemi, sahabe, tabi'in, tabi'in tabi, ve sonraki musanniflerin e, bilinmesinin önemine dair vurgular oldu. Allah izin verirse 4. bölümde bir sonraki derste raviler tarihi biraz daha hadis usulü ilmi açısından ele alınacak. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü enne ilahe illen ve estağfurke ve tübileyke.